Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Vessahbihi ecmain. Emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve bereketuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bugün Allah nasip ederse sizlerle birlikte değerli kardeşlerim nevövi, Erbaim Şerhi adlı seri dersimizin dördüncüsünü yapacağız. Sizlerle beraber toplam şu ana kadar üç ders yapmış, bugün dördüncü dersimizde devam edeceğiz. Geçen dersimizde beşinci hadiste kalmıştık değerli kardeşlerim. Rabbim beni bu seminerimde başarılı kılsın, size anlama kolaylığını nasip eylesin. Değerli dostlar, değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlama yolunda ilerlediğimiz bu dersimizde Peygamberimizin bize yönelik tavsiyelerine, öğütlerine kulak veriyoruz. Rabbul Alemin bizi Peygamberimize kulak veren müminlerden ilesin. Onun sözünü ve fiilini amel eden salihlerden kısın değerli kardeşlerim. Bu dersimizde dinde bilinmesi gerekli çok önemli bir konuya değineceğiz. Bu konuyu öğrenen Müslüman hem dünya hem de ahiret saadetini yakalamakta, hem dinde bidat çıkartmaktan uzak kalmakta, hem de dini delille yaşamaya adım atmaktadır. Dinde değerli dostlar, değerli kardeşler, ekleme ve çıkartma yapmamak ve sözümüzün amelimizin kabul edilmesini sağlamak için bu dersimize özellikle kulak vermeli, anlamalı ve bu konuda özellikle kaideye dikkat etmelidir değerli kardeşlerim. Öncelikle izin verirseniz hadisimizin Arapça inşallah metnini bir okuyalım. Hadisimizi Ayşe annemiz rivayet ediyor değerli kardeşlerim. An ummil mu'minin, ummi abdillah Aişete radiyallahu anha, kalet. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ وَف۪ي رِوَيَتٍ مَنْ عَمِنْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَ Hadisimizin Arapça metni değerli kardeşlerim bu. Hadisimizi rivayet eden değerli kardeşlerim müminlerin annesi Ummu Abdullah Aişe radıyallahu anha rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bizim işimizde yani dinimizde ondan olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarırsa ihdas ederse bu ameli merduttur. Yani kabul görmez. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Her kim bizim işimize yani dinimize uymayan bir amelde bulunacak olursa o amel merduttur, kabul görmez. Hadisimizin Arapça metni ve Türkçe anlamını ifade ettik değerli kardeşlerim. Bu hadisimiz değerli dostlar, değerli kardeşler, dini delille anlama, bidatleri reddetme, dinde vahyin belirlediği ibadete, sarılmak konusunda çok önemli bir kaide, bir husus ortaya koymaktadır. Hadisimizin ana mesajı vermek istediği ana tema dinde olmayan sonradan icat olunan her söz ve amel merduttur. Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koymadığı delille sabit olmayan söz ve ameller bir bidat hükmündedir. Dolayısıyla delile dayanmak zorundadır. Aksi halde bu ameller merduttur. Hadisimiz genel anlamda ana mesaj olarak bu konunun üzerinde durmaktadır değerli dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde ne demek istiyor? Anlam olarak nasıl anlamalıyız İsterseniz onu da bir anlamaya çalışalım. Hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam bize şunu anlatmak istiyor. Kim Allah'ın dininde ve bizim için seçip razı olduğu gönderdiği şeriatında kendi hevasından ve aklından dine uymayan, onunla çelişen, naslara dayanmayan, sünnette sabit olmayan bir ibadet, amel ortaya atarsa o ameli makbul değildir. Kabul görmez. O amel ona geri çevrilir. O amelden dolayı kınanır, sapıklardan sayılır. Asla bir ecir alamaz. İşte Allah Resulü hadisinde genel ifadeleriyle değerli dostlarım, kardeşlerim bunu ortaya koymaktadır. Yani kişinin bidat olarak ortaya attığı söz ve amelinin kabul edinmeyeceğini ortaya koymaktadır. Zira biliyorsunuz ki bir insan dinde sabit olmayan sünnette bulunmayan bir söz ve amelde bulunduğu takdirde Allah, Resulü, melekler ona değerli kardeşlerim lanet etmektedir. Zira bidatçı bir kimse sapıklığı seçmiş oluyor. Dinde sabit olmayan bir şeyi aklından, hevasından ortaya koyuyor değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Günümüzde dinde olmayan ve sonradan icat edilen bidatler çoğalmıştır. Çevremize baktığımızda, Müslüman camiaları gördüğümüzde biz bu bidatlerin itikatlara, amellere kadar sirayet ettiğini hep beraber görüyoruz değerli kardeşlerim. Bu bidatler hak suretinde zuhur ederek, itikadi hususlarımıza, ameli boyutlarımıza kadar girmiş bize Kur'an'ın, sünnetin, dairesinden uzaklaştırmıştır. Bu nedenle bidatlere karşı gerekli önlemleri almak, kaideleri belirlemek, bu ümmetin selefinin öğrettiği çerçevede hareket etmek vaciptir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Peki, Peygamberimizin sakındırdığı, uzak kalmaya davet ettiği, sapıklık olarak nitelendirdiği bu bidat, Nedir kardeşlerim? Öncelikle bu bidatın bir tanımını yapmaya çalışalım değerli dostlar. Bidat sözlükte, lügatta değerli dostlarım sonradan icat edilen, ortaya atılan, yeni şeyler, muhtes olan konular, hususlar demektir. Islilahtaki anlamına geldiğimiz zaman bidat değerli dostlarım Allah'ın şeriatına muhalif olan, her söz ve ameldir. Allah'ın şeriatına muhanif olan her söz ve ameldir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin belirlemediği dine sokulan ibadetlerdir. Kur'an'ın ve sünnetin tayin etmediği, belirlemediği, emretmediği, ortaya koymadığı dine sokulan insan tarafından değerli kardeşlerim ibadetlerdir bunu yapan kimseye de bidatçı ismi verilmektedir değerli dostlarım bidat sahibinin yapmış olduğu ibadet Allah dinde makbul değildir nasıl olsun ki Allah'ın ve Resulünün belirlemediğini tayin etmediğini aklımızın hevamızın belirleme yetkisi var mıdır kardeşlerim bize dinde yetki verilmiş midir? Belirli bir kural, belirli bir talimat, belirli bir ibadet, belirleme hakkı verilmiş midir? Asla verilmemiştir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kardeşlerim. Böyle bir yetki size de bana da verilmemiştir. Bir kimse bir bidat işlediğinde farkında olsun ya da olmasın. Dinde değerli kardeşlerim bir hüküm icat ediyor. Böylece kendisini bir Allah gibi hüküm koyucu görüyor. Biz buna zımnen Allah'ın ortaklığı diyebiliriz kardeşlerim. Zira bu kimse dinde hakkı olmayan bir ibadet belirliyor. Bu ise din koymaktır. Her bidat yeni bir din koymaktır. Her bidat yeni bir din koymaktır. Her bidat yeni bir din koymaktır. Yeni bir din, koymaktır. yeni bir din belirlemektir. Zira din gerekli olduğu şekilde Kur'an'ın ve sünnetin bize hudutları çerçevesinde beyan edilmiştir kardeşlerim. Allah size rahmet etsin. Bu din tamamlanmıştır. Tamamlanan dine ne bir eksiltme ne bir çıkartma hakkımız yoktur. Eğer bir şey lukat bakımından tamamlanmış denilirse o şeyin eksiksiz olduğu ifade edilir. O halde El yevmekemaltu lekum dinakum Bugün size dininizi tamamladım buyuran Rabbimizin kelamı dinin tamamlandığını, eksiksiz olduğunu ibadetlerde Allah'ın ve Resulünün emrettiği kadarıyla yetinmek gerektiğini emreden en büyük kaydedir. O halde değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Rabbim sizi sevsin, bağışlasın. Rabbim cennetin tüm kapılarını size açsın. O halde dinde bu kaideyi iyi bileceksin. Allah'ın rahmet üzerine olsun. Bu kaideyi bilmediğin takdirde rahmetten müstehak olursun. Mahrum olursun ey değerli kardeşim. O halde Allah dinde ve ibadette ortak edinmez. Bu sebeple her bir bidatçı demin de söylediğimiz gibi Allah korusun zımnen gizli bir Ortaktır. Rabbul Alemin dinde, ibadette, hüküm koymada bir şey tayin etme hususunda asla ortak kabul etmemektedir. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, Allah dinini en mükemmel anlamda tamamlamıştır. İnsan da dinde ve özellikle ibadet konusunda tamamlanan dine tutunmak, bağlanmak zorundadır. Tamamlanan dinden ne bir çıkartma ne bir ekleme biz başka bir tabirle şöyle nitelendirebiliriz. Ne bir zam ne bir iskonto ne bir zam ne bir iskonto dediğimiz ekleme ve çıkartma hakkımız yoktur. Bu dinde yetkili olan Allah ve onun Resulüdür değerli kardeşlerim. O halde Müslümana düşen bu hususta nedir? Ne yapmalıdır diye sorulduğunda cevap. Müslüman değerli kardeşlerim şunu iyi bilecek. Dinde ve ibadette bir yetkisi yoktur. Müslümana düşen Kur'an ve sünnetle yetinmektir. Müslümana düşen Kur'an ve sünnetle yetinmektir. Dinde delille hareket etmektir. Dinde delille hareket etmektir. Akıldan bir ibadet ortaya atmamaktır. Akıldan bir ibadet ortaya Atmamaktır. Bütün bunlar cümlesi cümlesine bir kaidedir, bir ilkedir. Dinde gidilmesi gereken usulü belirleyen temel kaidedir. Ve ulema bu ilkeleri, bu size zikrettiğim cümleleri beyan etmiştir. Ve ben de size bir kardeşiniz olarak nakletmeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Allah o halde bidatı asla kabul etmeyecektir. Zira din koyucu, Sadece Allah ve onun izin verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. O halde bu anlattıklarım değerli dostlarım teknik terimler olarak belki bazı dostlarımıza ağır gelebilir. Ben bu teknik terimleri biraz güncelleştirmek, örnekler vererek daha kolay anlaşılır bir hale getirmek istiyorum. Bu konunun o halde daha iyi Anlaşına binmesi için şu örnekleri vermeyi uygun gördüm. Diyelim ki biz bir resmi kurumun veya özel şirketin çalışma kurallarına yetkimiz olmadığı halde aklımızdan, felsefemizden yeni bir kural, talimat, mufeedat belirlemeye kalksak yetkililer müdahale eder mi etmez mi? Size soruyorum. Evet kardeşlerim size soruyorum. Müdahale ederler değil mi? Yetkililer şöyle demezler mi? Sizin bu konuda yetkiniz yoktur. Lütfen hududunuzu, sınırınızı, konumunuzu aşmayın. Lütfen size verilen kurala, tanimata, müfredata uyun. İşte böyle derler. Böyle demezler mi kardeşlerim? Mutlaka derler sizler de bunu sosyal hayatınızda yaşamışsınızdır. Peki diyelim ki bir başka örnek internet bağlatmak istediğimiz zaman evimize gelen memura şöyle desek şöyle şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı desek hemen memur gözümüzün içine ters ters bakar Şöyle demekten de geri kalmaz. Eğer siz bizim yaptığımız işten razı değil, memnun değilseniz buyurun kendiniz yapın diyerek kendi işine müdahale ettiğimizden dolayı rahatsızlığını ifade eder ki burada haklıdır ve doğan olarak tepkisini vermektedir değerli dostlarım. Yine uzman bir doktora iyi anlamaya çalışalım örnekleri. Kanımızdaki kolesterol değerleri normal gözüküyor gibi dediğimizde yani tahlil sonrasında kolesterol değerimizin normal gözüktüğünü söylediğimizde gözümüzün içine ters ters bakarak ya herkes doktor olmuş bari gidin sağlık bakanlığından da bir diploma alın bir klinik açın veya bir hastanede uzman doktor olarak Çalışın dese inanın bu doktorun söylediği söz doğrudur, haklıdır. Çünkü onun uzmanlığına, kendi branşına müdahil olduk, yetkilerini elinden aldık. Dolayısıyla böyle bir sözü doktor beyin söylemesi haklıdır, sinirlenmesi, tepki vermesi doğaldır değerli kardeşlerim. Bakınız o halde biz bir memurla, doktorla böyle muhatap olduğumuzda, uzmanlık alanlarına karıştığımızda, müdahil olduğumuzda nasıl bir tepki veriyorsa, bunu her insan yapar. Yani insan olarak yetkilerine karıştığınız o insanlar mutlaka bunu yapar. Allah da dininde ve ibadet sahasında altını çiziyoruz. Allah subhane ve teala da dininde, ve ibadet sahasında bir aklından ve hevasından din ve ibadet belirlediği anda müdahale ediyor. Müdahale ediyor ve daha önceki uyarıyı hatırlatıyor. Ve şöyle diyor, sakın dinde bidat çıkartma, sünnet neyetin, dinde delille hareket et. İşte bu uyarı, bu levha, bu ikans bu insana bidat işleyen insana iletiliyor değerli kardeşlerim değerli dostlarım sünnetle yetinmek gerekir biz sünnetlerin tümünü yaptık bitirdik de geri aklımızdan hevamızdan mantığımızdan sünnetleri terk ederek yeni bidatler ortaya atma hakkımız olduğuna ama inanıyoruz böyle bir hakkımız kesinlikle yoktur değerli kardeşlerim o ada insanın Allah'a akıl vermek, din belirlemek, yetkisini aşarak Allah'ın dininde bir takım kurallar, müfredatlar belirlemek hakkı yoktur. Belirlemek hakkı yoktur. Onun üzerine düşen Allah ve Resulü'nden geldiği gibi dini yaşamaktır. Zira din tamamlanmıştır, dinle yetinmek. En doğru olandır. Altını çiziyoruz kardeşlerim. Her söylediğimiz kelime bir usuldür, bir kaidedir. Dinde sünnete bağlanma, bidatı terk etme, delille yaşama konusunda mümin için gerekli olan ilkeleri ortaya koyuyoruz. Eğer bir mümin kardeşin bu ilkeleri, bu usulü kavradığı takdirde hayatı boyu delil üzerine yaşar, hüccet üzerine hareket eder, Burhan üzerine yürür. Neticede Rabbinin huzuruna giderse Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle yüzü ak olur ve kurtulanlardan olur değerli kardeşlerim. O halde değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, dinde bidat caiz değildir. Üstelik bidat kötüdür, sapıklıktır ve dine zararlıdır. Müslümanı sahih dinden salat-ı sünnet yolundan alı koymaktadır, uzaklaştırmaktadır bu nedenle Kur'an'ın ve sünnetin belirlemediği her bidat sapıklıktır Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu ve selam insanlığın önderi ve dinde ve ibadette model olan o güzel insan önderimiz ve liderimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize her bir bidatin sapıklık olduğunu ister bu iyi olsun birilerinin iddia ettiği gibi ister bu kötü olsun her bir bidatin sapıklık olduğunu haber vermiştir. Kullü bidatin delane ve kulle delanetin finnar buyurmuş her bir bidat sapıklıktır her sapıklık Ateştedir demek ne de değerli kardeşlerim iyi ve kötü bir bidatın olmadığını, tüm bidatlerin bir kavram olarak sapıklığı ve ateşi hak ettiğini ortaya koymuştur. Tüm bu hadisten sonra iyi bir bidat olduğunu, bidatul hasene olduğunu iddia etmek, ilmi düşünmemek, Peygamberimizi hakkıyla kavramamak, atalarımızdan Kalan kötü mirasımıza sahip çıkmaktır değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bidatler konusunda çok önemli bir husus da şudur değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bir bidatı kötü sapıklık olaraktan göstermiştir. Doğru değil mi? Doğru. O halde birilerinin bidatı güzel görme hakkı, yoktur demektir. Eğer birileri insan olarak kendisi iyi bir bidat olduğunu iddia ederse her insanın iyi gördüğünün doğru olduğunu ve şeriatta da bunun yayılması gerektiğini iddia etmiş olması haramdır, yasaktır böyle bir yetkisi yoktur. Zira bakınız insanın nefsinin hoş gördüğü iyi gördüğü beğendiği, razı olduğu kötü şeyler vardır. Bunlara biz iyi şeyler diyebilir miyiz? Örneğin insan içki içmeyi, faiz yemeyi, zina etmeyi nefsi tarafından ne yapar? Kabul eder. Hoş görür. O halde kardeşlerim nefsimizin hoş gördüğü, iyi gördüğü şeylerin güzel olduğunu iddia etmek ne kadar doğrudur? Bir bidatin iyi olduğunu Aklımız mı belirler? Yoksa bir amelin iyi olduğunu, kötü olduğunu kitap ve sünnet mi belirler? Değerli dostlar, kitap ve sünnet belirler elbette. O halde nefsimizin, aklımızın, hevamızın hoş gördüğü, beğendiği içki, kumar, zina, faiz, caiz midir? Bunlar meşru mudur? Demek ki aklımızın, hevamızın sevdiği, hoş gördüğü şeyleri doğrulamak, dinde olduğunu savunmak bu ilke gereği de değerli kardeşlerim Kur'an ve sünnete zıttır. Bidatler konusunda şu kaideleri mutlaka bilmeliyiz. Bidatler konusunda anlatacağım, zikredeceğim, şu temel iki kaideyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi ibadetlerde asıl olan haramlıktır. İbadetlerde asıl olan haramlıktır, imtina etmektir. Yani bir denil olmadıkça bir ibadet denilememektir. Bir denin sabit ise o denile binaen ibadet denilemek ortaya koymak gerekir. Ne demek bu? Yani şu demektir. İyi anlamaya çalışalım. Hayatımız boyu bize lazım gelen bu kuralı öğrenelim. Müslümanın Allah'a yakınlaşmak amacıyla dinde olmayan bir ibadette bulunması haramdır. Müslümanın Allah'a yakınlaşmak amacıyla ecir almak amacıyla dinde olmayan bir ibadette bulunması haramdır. Mümin denilne ibadet işler. Denil olmadığı takdirde ibadetten uzak kalır, bidatten sakınır. Bakınız örneğin. Bunları örneklendirelim. Biz elimizi neden namaza durmak istediğimizde ilkin kıbleye döner, sonra kulak ve omuz hizasına kadar omuz hizası budur, sonra da kulak hizasına kadar kulak hizasına kadar kaldırırız. Neden? Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan iki tane Sünnet vardır. Kıbleye döndüğümüzde ellerimizi ya omuz hizasına kadar namaza başlarken bu şekilde kaldırırız ya da kulak hizamıza kadar kaldırırız. Bizden biri bu iki amelden birini yaparsa sahih hadisler ışığında doğru bir amelde bulunmuş, ibadet etmiş olur. Ancak diyelim ki parmaklarımızı tekbir alırken kulak mememize, bu şekilde vurmamız dinde sabit değildir. Sünnette yoktur. O halde bu amel bir bidattır kardeşlerim. İşte bakınız denil böyle yapmamızı emrediyor mu? Emretmiyor. Delil nasıl yapmamızı emrediyor? Peygamberimizin yaptığı gibi ya omuz hizasına tekbir alırken ya da kulak hizasına getirip değerli kardeşlerim Geri vermeyi. ama bugün Müslümanların birçokları maalesef namaza durduklarında dikkat ettiğimizde kıbleye dönerler ve ellerini özellikle parmaklarının bu baş parmaklarının uçlarını kulak memelerine vurarak Allahu Ekber derler işte kardeşlerim bu dinde bu deni sabit olmadığı için sünnete muaniftir bu bidattır bunu terk etmeliyiz. O halde ne dedik biz birinci kaidemizde dinde ve ibadette denil olmadıkça yapmamak, denil olmadıkça yapmamak zorundayız. O halde bu örneği kafamızda tutmaya çalışalım. Bir başka örnek. Örneğin bir kimse göğüs üzerine bağlamak yerine biliyorsunuz sahih sünnette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başladıktan sonra ellerini bu şekilde bağladığı sabittir. Peygamber aleyhissalatü vesselam elini göğüs üzerine bağlar bu şekilde namaz kılardı. Şimdi burada bir parantez açalım. Bugün günümüzde Müslüman bacılarımız da bu şekilde namaz kılıyor. Ancak daha çok ülkemizde erkekler göbek altına bağlıyor. Göbek altına bağlamayla alakalı Nasburray adlı kitabın sahibi İmam Zeyla'yı ki Hanifidir Allah ona rahmet eylesin. Göbek altına bağlamayla alakalı gelen rivayetin zayıf olduğunu, şaz olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla değerli dostlarım göğüs üzerine bağlamak sahihtir. Bugün kadınların yaptığı en doğru olandır. Müslüman bacılarımızın namaz kılarken yapmış oldukları en doğru olandır. Üstelik Peygamberimizin kadın erkek ellerini bağlamak konusunda ayrı bir yol çizmelerine dair herhangi bir rivayeti Emri bulunmamaktadır değerli kardeşlerim. O halde örneğin bir kimse elini göğüs üzerine bağlamak yerine bedenin arkasına bu şekilde bedenin arkasına bağlasa ibadette değerli kardeşlerim bir bidat ortaya atmış olur. Çünkü dinde delille sabit olmayan bir ameli ortaya atarak bir bidat işlemiş olur. Yine mesela örneğin ölünün ardından Fatiha okusa biri. Ölünün ardından Fatiha okumaya dair bir delil olmadığından dolayı bu kişinin ortaya attığı bu iddia bidattir. Dinde sabit değildir ve Allah muhafaza bu kardeşimiz farkında olsun ya da olmasın bidat bir amel işlemiş olmaktadır. Bidatçı olur. Tabii ki her bir Müslümanın işlemiş olduğu basit bir bidattan, bir hatadan hemen ona bidatçı demek de davet üslubuna zıttır. Bize düşen Kardeşimizi rencid etmeden, onu kırmadan, ona sünneti öğretmek, güler yüzle, tebessümle, onu ikna ederek deliller ışığında hakka davet etmektir. Asla biz Müslümanlar bir bidat işleyen kardeşimizi kırmakla mükellef değiliz. Aksine onu kazanmak ve onu güzelce dinimize davet etmekle mükellefiz değerli kardeşlerim. Bakınız. İbnü'r Recep el-Hanbani büyük imamlardan, alimlerden ve fakihlerden çok güzel bir söz söylüyor. Söylediği sözün kıymetini şöyle bir dinleyelim ve anlayalım. Amen işleyenlerin tüm amelleri, amel işleyenlerin tüm amelleri şeriatın hükümleri altında olmalıdır. Yani şeriatın belirlediği hükümlerin altında olmalıdır. Şeriatın hükümleri emretme ve yasaklamada hakim olmalıdır. Yani Kur'an ve sünnet bir ibadeti ve herhangi dini konuyu belirlemede emretmede yasaklamada hüccet olmalı, hakim olmalıdır. Demekte Allah ona rahmet eylesin. İlmiyle ümmete kattığı güzel katkılardan dolayı cennetine nasip eylesin. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Birinci kaidenin üzerinde Durmuştuk. Yani demiştik ki birinci kaidede dinde asıl olan delille hareket etmek, delil olmadığı müddetçe bir ibadet yapmaktan sakınmak. Eğer bunu yaparsak bidat işleriz, haram işleriz. İkinci kaide, ilke dinde asıl olan delille hareket etmek ve bir ibadet belirlemeden önce mutlaka Kur'an'la Sünnet'e müracat etmek müracattan sonra, delini gördükten sonra o ibadeti yapmaktır kardeşlerim. İşte bu da bir ayrı kaide. Bu kaideyi özetlersek, yani bir ibadetten önce mutlaka Kur'an ve sünnete müracaat etmek, delinimizi görmek, eğer bizim böyle bir ilmi, kariyerimiz, yetkimiz, kabiliyetimiz yoksa, sünneti bilen, yani sünnet dairesinde olan bir hoca efendiye, bir kardeşimize, bir ilim talebesine, bir alime müracaat ederek sormak ve doğruyu öğrenmek gerekir. Allah ayetinde فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun, yani alimlere sorun, öğrenin buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Birçok Müslüman bugün, Size deminki anlattığım ikinci kaide konusunda değerli kardeşlerim çok uzak bir yol menhet çizmektedir. Dolayısıyla daha çok toplumda kardeşlerimiz, Müslüman dostlarımız, çevremiz kimden delil almaktadır? Atadan, babadan, çevreden, bir de yargılamadan, araştırmadan, okuduğu eserlerden etkilenerek ve her okuduğu şeyin de Doğru olduğu kanaatına vararak öğrenmektedir. Ve bunların altını çiziyoruz. Allah için en çok bir kitap aldığınızda dipnotları bol olan kitaplara rağbet edin. Eğer dipnotlarında ayet ve hadis, ayetin numarası, hadisin kaynağı, tahrici veriliyor. Hadis hakkında ulemanın bilgileri ve onun rivayeti hakkında Muhtevalar, içerikler eğer söz konusu ise o kitaplara değer verin ve o kitaplar muteber değerli kitaplardır. Bu konuda size tavsiye edebileceğim bazı yayın evleri vardır. İşte o yayın evleri değerli dostlarım kuraba yayınları. İstanbul'da yayın yapan kuraba yayınları yanı sıra Ummu Kura dediğimiz İstanbul'da yayın yapan kitaplara basan Ummu Kura yayın evi Yine değerli kardeşlerim bu konuda Alsancak kitabı dediğimiz Hadis yayınları dediğimiz Bursa'dan yayın yapan Değerli dostlarımızın kardeşlerimizin Çıkarttığı yayın evi Yine değerli kardeşlerim Karınca yayınları ve polen yayınları Dediğimiz Feyzullah Bir Işık kardeşimizin ve Değerli dostumuzun yayın evi Sizler için bu konuda Değerli dostlarım kardeşlerim Eminim ki yol gösterecektir Benim şu an Yayın evleri içerisinde aklıma gelen ilk etapta bunlardı. Ama ehl Sünnet dairesinde olup da şu an hatırlamadığım diğer yayın evleri haklarını helal etsinler. Allah onlardan da razı olsun değerli dostlar, değerli kardeşler. Bidatten sakınmak için değerli dostlarım altı kaideyi de belirleyelim ve hadisten neler anladığımızı zikredelim, sohbetimizi bitirelim. Bidatten sakınmak için Altı kaide, bidatten sakınmak için altı kaide, ilke, usul. Birincisi, ibadette İslam'ın izin vermediği bir sebep belirlemek. İbadette İslam'ın izin vermediği bir sebep belirlemek, değerli kardeşlerim, bu kesinlikle bidate kapı açar. Yani biz ibadette bir sebep belirlemeyeceğiz. Bakınız, bir kimse herhangi bir sebeple, İslam'ın gerek görmediği, Kur'an ve sünnetin emretmediği bir hususta bir ibadet ortaya atsa ameli kabul edilmez. Örneğin bir kimse evine her girdiğinde iki rekat namaz kılsa, sünnette sabit değildir. Ameli kabul edilmez. Zira sünnete uygun değildir, dinde yoktu. Yani dinde bir sebep tayin etmediği müddetçe kitap ve sünnet Bizim aklımızdan bir sebep tayin etmemiz, bir gerekçe ortaya koymamız hakkımız yoktur kardeşlerim. Bu birinci ilke. Bu ilkeye bir örnek daha verelim. Mesela örneğin belli mevsimlerde dolunay gününde yani ayın tam olarak dolunay olduğu bir günde oruç tutsak bu amelimiz kabul edilmez. Zira bu ameli sünnet emretmiyor bu dinde sabit değildir. Yine kardeşlerim örneğin belli bir ayda peygamberin mevlüdünü kutlamak kutlu doğum haftası adı altında etkinlikler yapmak bakın bunlar bir sebeptir sebep belirlemektir dinde olmayan hakkımızın bulunmadığı şeyleri ortaya atmaktır. O halde peygamberimizin mevlüdünü kutlamak kutlu doğum etkinliklerini düzenlemek Hasatan nisan ayında bidattır. Kabul edilmez o halde bir sebep belirleyerek ibadetler ortaya atmak bidat hükmündedir değerli dostlarım. İkincisi ibadette bir cins belirlemek. İbadette bir cins belirlemek. Yani şöyle anlayacağız. Bir kimse İslam'ın gerek görmediği, Kur'an ve sünnetin belirlemediği bir ibadet şekli ortaya atsa bu ameli kabul edilmez. İşte örneğin bir kimse diyelim ki atı, tavuğu, ördeği, horozu ve kazı kurban bayramında kurban edilebileceğini iddia etse, ki etmişlerdir medyatik olanlar ve bu ümmetin beynini bulandırmak amacıyla bu iddialarda bulunmuşlardır. İşte böyle bir iddia, bir cins belirlemek, dinde olmayan bir şeyi ortaya atmak, sünnette bulunmayan şeyleri, Aklımızdan, hevamızdan belirlemektir ki bu amel kabul edilmez. Sünnet olan değerli kardeşlerim ya büyükbaş ya küçükbaş olan iki cins olan hayvanı ne yapmaktır? Kurban etmektir. Üçüncü madde, üçüncü kaide ibadette sayı belirlemek ve arttırmak. İbadette sayı belirlemek ve arttırmak veya çıkartmak. Kim mesela delile dayanmadan... Bir ibadetin sayısını çıkartır veya eklerse bu ibadeti değiştirmiş olur. Kendi aklını din koyucu ibadet belirleyici olarak tayin etmiş olur. Örneğin öğle namazının farzı kaç rekattır kardeşlerim? Dört rekattır. Biri diyelim ki üç rekat kılsa veya beş rekat kıldırsa bu ne olur dinde olmayan bir amel işlemiş olur. Bu amel bidattır. Yine mesela örneğin abdest alırken azalarımızı üçer defa yıkarız değil mi? Biz bunu yediye, sekize, dokuza, ona çıkartırsak bu sünnete muhaliftir ve dinde olmayan bir ameldir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam abdest almayı öğretmiştir. Fazlasını ve eksikliğini haksızlık yapmak olarak nitelendirmiştir. Yine mesela bazen bu bazı kitaplar var, namaz hocaları var, hasaten pamuk yayınları denilen ticari amaçla yayın yapan ve ümmetimizin dinden soğumasına sebebiyet veren, bidatleri üreten bir fabrika olarak çalışan pamut yayınlarının iddialarından biri. Bakın onları namaz hocalarında görürsünüz. Mesela bir dua zikrederler. Bu duayı 4444 defa veya 2222 defa veya bilmiyorum 5555 defa okuyanın Rızgı artar, bahtı açılır gibi iddialarda bulunmaları işte bunlar dinde olmayan bir bidattir ve sayı belirlemektir. Değerli kardeşlerim ne Allah ne Resulü şerati bu konuda izin vermiş değildir. Dördüncü maddemiz, ilkemiz ibadette İslam'ın izin vermediği tarzda bir keyfiyet, sıfat belirlemek. İbadette İslam'ın izin vermediği tarzda bir ne yapmak? Keyfiyet sıfat belirlemek. Örneğin mesela. Örnekle çok daha kolay anlaşılır. Rukudan önce secde etmek. Oysa biz rukudan sonra ne yaparız kardeşlerim? Secde ederiz. Abdest alırken ayakları ellerden önce yıkamak. Oysa biz ne yaparız? Önce elleri yıkarız sonra ayakları en sona bırakırız. Dille niyet etmek gibi. Bakınız ibadetlere bir keyfiyet, bir sıfat belirledi. Dinde olmayan, sünnetin bize emretmediği işte bu tarz bir sıfat belirleme bidattır ve bidati değerli kardeşlerim ortaya atmaktır. Beşinci madde, beşinci kaide, belli bir zamanda, Kur'an ve sünnetin izin vermediği bir tarzda ibadet belirlemek, belli bir zamanda. Özellikle çizilmesi gereken yer burasıdır. Kur'an'ın ve sünnetin izin vermediği bir tarzda ibadet belirlemek. Örneğin faz bir namazı vakti girmeden önce kılmak. Bu mümkün değil. Çünkü vaktin girmesi vaciptir, farzdır. Vakit girmeden namaz makbul olmaz. Ramazan gelmeden Ramazan orucunu tutmak bu da haramdır. Bayram gününde oruç tutmak. Bakın dikkat edin belli bir zamanda Belli bir zaman diliminde bunları yapmak. Yani bu ibadetleri belli bir zamana hasretmek. O günlere yüklemek. O günlerde kabul olacağına inanmak. Allah muhafaza. Mesela bayram gününde, Ramazan bayramının veya kurban bayramının ilk günlerinde oruç tutmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu haram kılmıştı, Yasaktır. Kim böyle bir oruç tutarsa bidat işlemiş olur. Ayrıca delinle sabit olmadığı için... Veya gelen deninler zayıf rivayetlerle sabit olduğundan dolayı mübarek gün ve geceler tayin etmek bidattır. Mübarek gün ve geceler tayin etmek bidattır. Miraç kandili, rekaib kandili, buna benzer kandiller tayin etmek hassatan bidattır. Sadece bir gece var mübarek Kur'an, Kadir gecesini mübarek görmüştür ve o gecede Kur'an indiği için, ümmet Muhammed'e, Kitabullah'ta onun hayırlı bir gece olduğu, değerli kardeşlerim, daha hayırlı bir gece olduğu söylenilmiştir. Dolayısıyla Kadir Gecesi yaptığımız ibadetimiz, duamız, istiğfarımız makbuldur. O geceye has olan ibadetler meşrudur, dinde sabittir. Ancak diğer gecelerimiz, aslında iddia edilen geceler, değerli kardeşlerim, bu kandiller dinde yoktur. Belli bir gün tayin etmektir. O günlerde affolunacağımıza inanmak, bütün günahlardan aranacağımızı iddia etmek, İslam dininde olmayan, batıl bir dinde yani Hristiyanlık dininde olan bir anlayıştır değerli kardeşlerim. Altıncı ve son kaidemiz bu konuda, belli bir mekanda, bir önceki zamandaydı. Bu ise belli bir mekanda, şeriatın izin vermediği, Kur'an ve sünnetin müsaade etmediği bir ibadet belirlemek. Nasıl yani mesela örneğin bir kimsenin mescitte yapması gereken itikafını evinde yapacağına inanması ve bunun doğruluğunu savunması. Bu bidattır. Yine mesela örneğin kardeşlerim belli mekanlar var. Diyorlar ki filan diyor mescide giderseniz ki bunlar Mekke-i Mükerreme veya Mescid-i Nebevi veya Kudüs'teki mescitol aksa değil bu üçünün dışındaki mescitlerin mübarek ve kutsal olduğunu ve o diyelim mescitlerde ibadetlerin kabul edileceğini Allah indinde makbul olduğunu iddia edenler oluyor ki değerli kardeşlerim kesinlikle bu haramdır. Mesela bazı ülkelerde ve bazı bizim ülkemizin illerinde mübarek denilen mekanlar var. Türbeler, ziyaret haneler var. İnsanlar oralara gidiyorlar. Hastalarını götürüyorlar, oradan şifa bekliyorlar. Yanı sıra orada ibadet ediyorlar ve onlara yönelerek duada bulunuyorlar. İşte bunlar bidattır ve haramdır. Örneğin ökeşiye Türbesi adı diye bir ad var. Ökkeşiye Türbesi diye adlandırılan bir mekan var. Oraya bir insan yedi defa gider dönerse bir hat sevabı alır denilmektedir. Veya menzil denen bir mekan var. İnsanlar oralara gidiyorlar. Ve tövbe veriyorlar. Ve orada tövbenin kabul olduğuna inanıyorlar. Oysa tövbeyi evinde de yapabilir. Bulunduğu her mekanda Rabbine tövbe ederek Rabbinden af olunmasını dileyebilir. Nitekim Peygamber ve vesselamın ashabı böyleydi. Peygamberin vefatından sonra, ashabın vefatından sonra hiç sahabi İmam Azam, İmam Şafi, İmam Manik, İmam Ahmet bin Hanbel ve onları takip eden imamlar Belli bir mekanda tövbenin kabul olacağına dair bir söz söylemişler midir? Var mıdır kardeşlerim? O halde belli bir mekanda ibadetin, tövbenin kabul olacağına inanmak Değerli dostlarım kesinlikle bidattir ve böyle bir bidatten sakınmak gerekir. Rabbul alemin semi ve basirdir, işiten ve görendir. Siz nerede ve nasıl olursanız olun yeter ki tövbe edin Rabbul alemin. Ud unen siz bana dua edin duamıza icabet edeyim demektedir. Allah sizin ve benim hatalarımı bağışlasın. İnşallah tövbelerimizi de yani kardeşlerim kabul buyursun. Bu altı kaideyi bilirsek dinde bidatten sakınma konusunda büyük adım atmış oluruz. Yani bu 6 kaide dinde sahih bir yol izleme noktasında bize bir kılavuzdur rehberdir. Son noktada izin verirseniz hadisten anladıklarımız boyutuna maddeler halinde kısa kısa değineceğim. Sohbetimi bitireceğim kardeşlerim. Bu hadisten anladıklarımız değerli kardeşlerim, birincisi İslam tamamlanmıştır. Bu din tamamlanmıştır. Ekleme ve çıkartma kabul etmez. Yani zam ve iskonto dönemi bitmiştir. Zam ve iskonto dönemi bu dinde yoktur. Her bidat bir ekleme ve çıkartmadır. Ve her bir bidat dinde din koyuculuğudur. Zımnen Allah'a ortaklıktır. Din asla bunu kabul etmez. Allah ve Resulü bundan razı değildir. Bu birinci maddeydi. İkinci madde anladığımız sünnete uymalı bidat çıkartmaktan uzak kalmalı. Üçüncü maddemiz hadisten anladıklarımızla alakalı dinde olmayan bir ibadet belirlemek bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ateştedir. Bidatul hasene dediğimiz güzel bir bidatı ne bir feyhamber ne bir ashabı ne de dört büyük müştehit önderlerimiz imamlarımız belirlemiş değildir. Dördüncü maddemiz bidat dinde delile dayanmayan her söz ve ameldir. Beşinci maddemiz mümin Kur'an ve sünnetin emrettikleriyle yetinmeli bidat çıkartmamalı. Bakınız kardeşler peygamberden daha takvalı olabilir misiniz? Peygamberden daha takvalı olabilir misiniz? Siz peygamberimizden çok daha iyi dini yaşadığınızı iddia edebilir misiniz? Yani siz dininizi Allah Resulü'nden çok daha takvalı, daha mübarek ve daha hayırlı yaşadığınız iddia edebilir misiniz? Edemezsiniz. Eminim ki hep birlikte şu an edemeyiz dediniz. O halde sünnetle yetin. Sünnet sana yeter. O senin rehberin ve kılavuzundur. Sünnet Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur. Ona binmeyen helak olur. Rabbim seni sünnet gemisine binen kullardan eylesin. Altıncı ve son maddemiz hadis anladıklarımız çerçevesinde her bidatçizimle Peygamber'e ortaklık ediyor. Din belirleme hakkı olduğuna inanıyor. Ve değerli kardeşlerim adeta ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen din ve ibadet konusunda zayıf kaldın ben şimdi yeni bir ibadet belirliyorum, ümmetin bunu yapmasını da uygun görüyorum demiş oluyor. Ey kardeşim, bu peygambere karşı edebli olmak mıdır? Haneshhadu anna ilaha illallah ve eşhedü anna Muhammedur <gülüyor> Rasulullah diyoruz. Önce Allah'ın hakkını, onun önünde edebimizi takınıyoruz. Sonra Rasulullah'ın hakkını ve onun önünde edebimizi takınıyoruz. Hiç. Peygamberin belirlediği sünneti terk edip aklımızdan, hevamızdan yeni bir amel, bir bidat ortaya koymak değerli kardeşlerim doğru olur mu? Böyle bir hakkımız, yetkimiz var mı? Allah sizden razı olsun. Rabbim sizi sünnet yolundan ayırmasın. Bidatlerden uzaklaştırsın. Tevhid ve sünneti sevdirsin. Kur'an ve sünneti gözünüzün, kalbinizin pınarı eylesin. Sizi salihlerden kasın, ilimle amel eden, delinle yürüyen, selefin yolunu takip eden, mutlakilerden eylesin. İnanıyorum ki, siz bu duayı hak eden müminlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbimin selamı, rahmeti, esenliği sizlerle beraber olsun. Yeni bir İmam Nebevi Erba'in Şerhi'nin dersinde buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfirüke ve etubu ileyk.